Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in halası Ümeyye'nin oğlu, aynı zamanda Resulullah'ın hanımı Zeynep'in erkek kardeşi olan Abdullah bin Caş, Hz. Peygamber Darülerkam'a sığmadan önce iki erkek kardeşiyle birlikte Müslüman olarak ilk Müslümanlardan olma şerefine nail oldu. Müşriklerin onca eza ve cefalarına rağmen İslamiyeti büyük bir bağlılıkla yaşıyordu. Sahabe arasında Allah yolunun fedaisi anlamına gelen El-Müjdü lakabıyla anılan Abdullah bin Cahş, orta boylu, çok yakışıklı bir sahabiydi. Habeşizdan'a yapılan hicretlerin ikisine de katılan Abdullah, bir süre Mekke'de kaldıktan sonra Medine'ye hicret etti ve orada Allah Resulü tarafından Asım bin Sabit'le kardeş ilan edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hicretin 17. ayında Nahle'ye gönderdiği Seriye'ye abdullah Kumandan tayin etti ve kendisine iki gün sonra açılmak üzere de bir mektup verdi. Nahle seferiyle görevlendirildiği zaman ilk defa Emir-el Mü'minin sıfatıyla müşerref oldu ve İslam'da ilk tayin olunan Emir olarak tarih kitaplarımızdaki yerini aldı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ibaresiyle başlayan mektupta, Abdullah'dan mektubu gözden geçirdikten sonra Mekke ile Taif arasındaki Nahle Vadisi'ne ininceye kadar yürümesi, arkadaşlarından hiçbirini birlikte gitmeye zorlamaması, Nahle Vadisi'ndeki Kureyşi'lerin kervanını gözetlemesi, denetlemesi ve onların haberlerini bildirmesi isteniyordu. Abdullah bin Cahş radıyallahu an Allah Resulü'nün yazdığı mektubu okuduktan sonra Allah ve Rasulünün emirlerini yerine getireceğim diyerek, mektubu öperek başına koydu. Ardından ashaba dönerek, hanginiz şehit olmayı istiyor ve özlüyorsa benimle gelsin. Gelmek istemeyen hiç kimseyi zorlamayacağım ve tek başıma giderek Allah Rasulünün emrini yerine getireceğim dedi. Ashab hep bir ağızdan, biz işittik, Allah'a ve Peygamberimize ve sana itaat ederiz diye cevap verdiler. Hicaz'a doğru yol aldılar ve Nahle'ye geldiler. Orada uygun bir yere gizlenip Kureyşileri izlemeye başladılar. Abdullah bin Cahş'ın komutasındaki küçük ordu Kureyş kafilesini İslam'a davet ettiler. Müşrikler kendilerine yapılan daveti kabul etmeyince çarpışma başladı. Çarpışmanın ardından İslam birliği galibiyetle ayrıldı. Abdullah bin Cahş elde edilen ganimetin beşte birini Resulullah'a ayırdı. Bu ganimet Müslümanların aldıkları ilk ganimetti. Abdullah bin Cahş radiyallahu an, ganimetlerin taksimini bildiren ayetin henüz gelmemiş olmasına rağmen beşte birinin Allah Resulüne ayrılmasını emretmişti. Daha sonra nazil olan Enfal suresinin ''Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ayeti de aynı hükmü getirdi. İslam tarihinde ilk defa düşman kanı dökülen, esir ve ganimet alınan bu seriye aynı zamanda batn Nahle Seferi diye de anılmıştır. Bu sefer haram aylardan biri olan Recepte meydana geldiği için müşrikler, Allah Resulü'nün haram ayda savaşı helal saydığını ve ganimet aldığını etrafa yaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'a böyle bir emir vermemiş olduğu için, onları tasvip etmediği gibi kendisine ayrılan ganimet hissesini de almadı. Ancak allah Teala, Bakara suresinde yer alan sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, mescidi haramın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. ''Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse ölelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Ayeti kerimesiyle Seriyeye katılanları müşriklere karşı haklı çıkardı. İnsanları Allah yolundan alıkoymanın, küfürde ısrar etmenin, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmanın ve sakinlerini Oradan çıkarmanın haram ayda savaşmaktan çok daha büyük günah olduğunu bildiren ayet nazil olunca, seriyeye katılanların haklılığı anlaşıldı. Müzik Abdullah bin Ja'şraddiyallahu an Bedir ve Uhud savaşlarına katıldı. Uhud savaşında kahramanca çarpıştıktan sonra,